Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Bugün konuğumuz Ömer Kanıpak ile mimarlığın potansiyel diğer halleri üstüne konuşmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Ömer'le sohbete geçmeden önce ben kısa bir duyuru yapayım. E, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında yarın açılan bir sergi var ve yarın ve öbür gün yani 9-10 Aralık'ta devam edecek bir sempozyum var. Zeki Sayar sempozyumu. E, Zeki Sayar 1931-80 yılları arasında başta Mimar adıyla sonra Arkitek dergisiyle e, Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Yayıncılığının ee, önemli bir figürü olarak e, bu dergiyi çıkaran mesleki faaliyetlerinin yanında bir isim ee, sergi ay sonuna kadar gezilebilecek. Ee, Ömer Kanıpak tanıtmaya gerek var mı? Belki birkaç kelime edilebilir. Çok kısa e, eksik kalabilir. <gülüyor> çünkü e, ben yani çok kısaca not aldım. E, serbest mimarlığın yanında akademik ortamda bulunmuş eğitim ortamında bulunmaya devam ediyor ve mimarlık yayıncılığı konusunda büyük bir deneyim sahibi. Yani o yüzden de mimarlığın diğer hallerini konuşmak için belki de ideal bir konuk olabilir. <gülüyor> olabilir. Belki de. Göreceğiz. göreceğiz. <gülüyor> Merhaba Ömer, hoş Merhaba, geldin. Hoş, hoş bulduk. Geldin. Merhaba. Ee, aslında bugün programda e, Ömer Kanıpa'nın kendi e, isteğiyle onun bize sorular yönetmesi ya da böyle karşılıklı bir tartışma ortamı kurmamız. E, planladık. Sözü Ömer'e bırakalım. Evet ben de zamanında bu açık Radyo'da program yapmış biri olarak şimdi rolleri değişelim. <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> Siz benim konuğum olun evet. bu sefer. Yani e, yani işte ben kendim de tanımlayamadığım bir pozisyondayım aslında. O yüzden e, kafam da karışık. Pek çok konuda zaten karışmaya devam ediyor. E, ve de bu özellikle son haftalarda bu pir ödüllerinde e, Kenan Güvenç'in ortaya attığı tartışmadan Yola çıkarak bu akademik dünyanın e, gerçek dünya ile olan ilişkisini biraz tartışalım istiyorum sizinle. Kenan Güvenç'in ortaya attığı e, konuyu, konuyu kısaca e, aslında dillendirmekte fayda var. E, İsterseniz Süleyman Bey siz ondan çok biraz Çok kısaca belki şöyle özetlenebilir. E, hani çok e, mimarlık alanına hapsolmadan e, genelleyerek anlatırsak. Özetle mimarlık okullarının yani akademik ortamın salt meslek adamı yetiştirmeye mi odaklanması gerektiği veyahut da e, işte düşünce e, insanı mı yetiştirecek veya bunun dengesi nasıl kurulacak e, diye özetlenebilir mi? Evet. Yani geniş bir tartışma olduğu için bunu çok uzatmak istemezsek hı hı, e, evet. bu şekilde formüle edilebilir. Yani belki başka bir programda onu çağırıp onu konuşabilirsiniz Tabii. ama aslında benim demek istediğim yani bu tartışmadan yola çıkarak, e, sizin de biraz akademik rolleriniz de e, göz önüne alarak... E, ...şunu sormak istiyorum aslında... ...şimdi e, pek çok... E, ...Avrupa'dan... ...hatta Amerika'dan mimarlık ofisi Türkiye'ye geliyor... ...çünkü burada tam anlamıyla bir inşaat cenneti olarak görüyorlar burayı... ...işte vinçler dönüyor, kepçeler kazılıyor... ...yani devasa metrekarelerde inşaatlar yapılıyor falan... ...ama tam tersi oranda... ...mimarlık e, cenneti olamıyor... ...bir, bir türlü burası... E, ...hatta mimarlık cehennemine doğru gidiyor... ...yani baktığımız zaman bu adalet sarayları... ...işte kamu yapıları... Hı hı. E, bu bir tarafta ve öbür tarafta ise e, ardı ardına mimarlık okulları açılıyor. İşte kapasiteleri artırılıyor. İşte vakıf üniversiteleri açılıyor. Benim bildiğim kadarıyla 40'tan fazla mimarlık okul 50 var. 50'ye yakın galiba 48-50 tane i̇şte Türkiye'de şu artıyor takip edemediğimiz kadar. Ve 3 bin mezun veriyor senede. Senede 3 bin Şu yaklaşık bir rakam. Yani tabii bunların hepsinde mimarlık yapması beklenemez ama sonuçta oran artıyor. Ama e, baktığımız zaman aynı oran mimari kalitede özellikle kamu yapılarının kalitesinde veya... Kamusal alanların, e, mekanların üretiminde görüş gö gözükemiyor ve e, benim sormak istediğim aslında yani e, böyle bir ortamda neden e, akademik ortam veya akademik ortamın aktörleri e, sessiz, Daha... suskun veya e, kayıtsız kalıyor? Evet çok zor bir soru sordun Ömer. <gülüyor> ben şöyle öğrenciler <gülüyor> tarafından yakın evet. zamanda bu arç sonucunda başlamış tartışmalarda öğrencilerin kendilerinin bir araya gelerek kendileri insettif olarak bu konuyu tartıştıkları bir panelimsi bir toplantı bulunduğum için şöyle bir şeyle başlayabilirim hani akademik hayatlarının sonunda bulunan öğrenciler aslında bu konuyu kendi aralarında dillendirerek tartışıyorlar. Hı hı. Bu aslında sevindirici bir şey. Çünkü bu hazır kendilerini tanımlanmış olan pozisyonlarla biraz uyuşmazlıklarını ve bunu da tartışmaya açarak bu pozisyonları değiştirmeye çalıştıklarının bir göstergesi. Öğrenci e, ya da yeni mezunlar arasında aslında böyle bir tartışma ortamı sürüyor bu hazır rolleri üstlenmemek üstüne. Ama dediğin şey çok doğru. Bu kadar fazla bir yandan bu kadar çok tartışma olmasına rağmen bu kadar fazla mezunun olduğu bir alanda da taze ya da güncel olarak mimarlık hala e, o kadar fazla konuşulan bir şey değil. Ancak çeşitli felaketlerle ya da kazalarla e, dillendiriliyor. İşte yakın zamanda yine medyada e, mimar konukların e, deprem üstü, depremden sonra mimar konukların artmasında bunu gördüğümüz gibi. Ama tabii ki bu gün geçtikçe yine din, dinen bir e, nasıl diyelim bir e, ilgi aslında. Hı hı. Ben bir bilgi vereyim aslında onu atladık galiba bu ARKİPRI'yi biz biliyoruz ama bir çok kısaca bunu belirtmek Doğru. lazım ki mimarlık okullarının bitirme projeleri arasındaki bir yarışma yani bunların katılımıyla yapılan Türkiye ayağı olan uluslararası bir yarışma. Bu tartışmalarda hep olan tartışmalar bu seneki ARKİPRI yarışması sürecinde bir kere daha evet. bu vesileyle dile geldi evet. onu bir ara not olarak Doğru. belirtmek lazım. Yani e, yani ara bu bence bu ara kesitlerle ilgili bir sorun var. Şimdi evet. aslında Kenan Ar Ar Güvenç'in e, söylemine bir anlamda katılıyorum ama bir anlamda da katılmıyorum. Çünkü yine polarize bir e, ortam öneriyor. Yani mimarlık okulları meslek adamı mı yetiştirmesi lazım yoksa fikir adamı mı yetiştirmesi lazım? Yani bence bir mimarlık okulu bunların ikisini belki bundan dışında başka insanlarla yetiştirebilecek bir kapasiteye sahip. Yani şu andaki okulların kadroları da ona müsait ama... İlla ki ya biri ya diğeri diye bir şey kutuplaşmaya gitmeden de bunu yapabilecek Kesinlikle. sahip. Kesinlikle. Yani ben fikrimi şöyle söyleye, özetlemeye çalışabilirim. Ee, yani salt meslek adamı yetiştiren kurum üniversite değil daha çok meslek okuludur diye düşünüyorum. Yani mesleğin teknik bilgisini aktarmaya dayalı bir buna odaklanmış bir eğitim ortamı... ...üniversiteden başka bir şey olabilir diye düşünüyorum. Üniversite yani bu meslek insanını yetiştirmenin ötesinde ülkenin daha işte aydın toplumu ileriye taşıyacak nüfusunu da yetiştiren bir kurumdur diye bakarsak e, kesinlikle o dengeyi bulmak gerekir. Ama diğer taraftan o mesleğin gerektirdiği formasyonu da içinde barındırması gerekir. Yani bu senin söylediğin denge durumu açıkçası. Ne salt meslek adamı ne sadece meslekten de soyutlanmış fikir adamı. Yani bunu hep mimarlık alanında söylüyoruz. Aslında onu ...da belki bir dipnot, ara not vermek lazım. Bu biraz mimarlığın doğasından geliyor. Ee, yani hukukta, tıpta bu ilişkiler bu kadar kopuk olmayabiliyor da... ...mimarlık biraz e, bu konuda özellikle Türkiye'de... ...vakit yeterse bir iki şey söyleriz. E, bir son dönemlerde bir ayrıl, ayrışma içinde... ...yani teorisyen mimar, uygulamacı mimar falan gibi bir, bir takım sıfatlar doğuyor... Ona daha çoklarını eklemek mümkün de bu konu ile hı hı. ilişkili olanlar. Hı hı. Mesela daha eskiye baktığımızda hatta mimar Kemalettin dahil üreten mimarlar aynı zamanda hocalar. Yani akademik ortamda bulunanlar Sedat Hakkılar, Emin Onatlar, aklıma gelen işte Kemal'i söylemez oğlu. Yani bir dönemin iyi binalarını ya da önemli binalarını üniversitedeki hocalar yapıyor. Yani böyle bir ayrım yok. Şimdi bir taraftan salt meslek adamı yetiştiren kurum olmamalı derken diğer yandan da yani o düşünce dünyasında çizdiği zengin hayatı ya da fikir insanı olması nedeniyle çizdiği dünyayı hayata aktarma becerisi de gerekiyor. Yani nesnel dünyaya aktarma becerisi. e O da mesleki herhalde yetkinlikle ilgili bir şey diye özetlenebilir. Katılıyorum. Yani bunlar şey değil birbirinin karşıtı olarak görülmemesi gereken şeyler. Bir şey daha söyleyeceğim çok uzatmıyorsam. Yani bu biraz Türkiye koşullarından kaynaklanıyor. Türkiye'de hani dünyadaki mimarlık okullarına bakınca mimarlık eğitiminin ana eksenini daha çok uygulamadan gelen tasarımcılar yürütebiliyor. Yani hmm. stüdyo yürütücülüğü mimarlık eğitiminin ekseninde. Bizde ne akademik ortamın uygulama alanına adım atması için kanallar yeterince açık, ne de uygulama alanındaki üreten insanların akademik ortamda, eğitimde rol almaları için kanallar yeterince açık. Bunlar ancak kişisel inisiyatiflere, işte kurumun ya da sınırlı inisiyatifine kalabilir şeyler. Evet, yani bunların hepsine katılıyorum ama yine de, ee, şöyle bir sıkıntı var yani mesela bütün bir okul düşünelim ve bunların hemen hemen o hocasının işte pratik yapan mimarlardan geldiğini düşünelim. Yine de bu yani gerçek dünyadaki sorunları e, bir çözüm üretmiyor. Yani bunun örnekleri var yani pek çok pratik yapan e, üstelik de bilindik mimarlar başka okullarda hocalık yapıyorlar. Ama ürettikleri projeler veya orada üretilen projeler aslında... E, çok nadiren işte o kentin içindeki sorunlara değiyor. Veya işte diyelim ki Taksim meydanı şimdi en yakın örnek yani hatta seçim propagandasına girmiş işte Taksim'in altı üstüne gelecek, yayalaştırılacak bu hemen hemen hiçbir ortamda tartışılmadı çünkü çok popüler bir konu zaten kime sorsanız yayalaştırılmasını ister. Aslında akademik olarak tartışılması gereken bir konu o kadar popüler bir hale geldi ki tartışmayı da silen bir ortama sürüklendi ama Hemen dibinde işte yani mimarlık okulu var, işte Hı -hı. aşağısında var. Yani Bizi çok... kastediyorsun. Sizde yani İtü Mimarlık Fakültesi'ni kastediyorum. Yani bunun bir mimarlık fakültesinin homojen bir sesi olması gerektiğini zannetmiyorum. Yani işte Taksim Meydanı işte alt üstüne geliyor. İşte Taksim'deki işte İtü Mimarlık Fakültesi'nin şöyle bir demeci var diye öyle bir şey kastetmiyorum. Ama en azından yani o okuldaki birkaç bireyin... Bu doğrudur, bu yanlıştır, evet böyle yapılması lazım veya şöyle yapılması lazım diye bir takım ortaya seslerin figürlerin çıkması lazım ki bu tartışma ortamı doğsun. Bunlar çıkmayınca sonuçta biz buradan geçen yayalara soruyoruz. Onlar da tabii ki tabii yayalaştırılsın deniyor ve yani ondan sonra bu proje haline geliyor. Büyük bir ihtimalle uygulanmayacak gerçi ama yine de en azından kent içindeki bu tip hareketlerin... Ee, yani, yani akademik ortam tartışmayacaksa bunu kim tartışacak diye soruyorum. Yani pratik yapan mimarlar değil herhalde. Bunun cevabını e, akademik hayatımızın geleceğini dikkate alarak bir ara verip verelim. Tartışalım ondan Müzik arası verelim. Onun için değil tabii ki. Biraz sonra devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası kim geliyor? Ömer Bey takdim etsin. Wishes and Thieves'ten Lighthouse. so needy Açık Radyo'da açık mimarlığa devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, Soruyu e, e, özelleştirirsek Taksim konusunda bu kadar projeler, sözler ortalıkta dolaşırken yanı başındaki mimarlık okullarından. Yani diyelim ki Taksim. Evet, örnek ne, yani yani bir örnek yani. neden ses çıkmıyor buna e, Cenk cevap verecek. <gülüyor> <gülüyor> Bence aslında soru. Daha doğrusu bütün kurulan bu e, ortamın kendi karakterinden dolayı biz bazı şeyleri kanalize oluyoruz yani bir pratik ile akademi dünyasının e, sürekli karşılıklı didiştiği bir e, tartışma ortamı var ve bunlardan biri ya da diğeri üstün gelerek bazı problemlere cevap buluyormuş gibi geliyor bana. Ee, yine edinilmiş yani daha doğrusu benimsenmiş bir rol olduğunu düşünüyorum ben. Hani bu akademik ortam değil de akademik ortam içerisindeki bireylerin bireysel olarak e, ortaya çıkıp yani akademik kimliğini de taşıyarak ama kurumsal kimliği üstlenmeden ortaya çıkıp bu projeleri e, karşı demeyelim de yani geliştirecek, değiştirecek, düzenleyecek, kamuoyu yaratacak sözleri söyleyebilmeleri lazım aslında. Yani öyle bir ortamın or evet. oraya... Ortamın kurulabilmesi gerek herhalde. Yani illa akademik ortam Deyip de kurumsal kimlikle beraber, kurumsal kimliğin ürettiği bir sözün değil, Tabii. E, bireylerin. Akademik evet de akademik aslında. kişilerin. Evet yani evet. aslında e, meseleye öyle bakılırsa e, piyasada çalışan mimar kimliği de e, yerli bir olup. Başka ara kimlikler e, ve başka nasıl diyelim bir enerji alanı oluşabilir yani bunun içerisinden fikir üretmek için ve proje üretmek için hı hı. Yani ben öyle düşünüyorum en azına. Düş genelde zaten Türkiye'de şöyle bir şey var yani hep bir şeye karşı olarak zaten bir şey yapılıyor yani, yani o yani e, durumdan vazife çıkartarak mesela aslında Doğru. yani mimarlık okulları nasıl işlediğini biliyoruz yani hı hı. aslında zaten hepimiz o durumdan vazife çıkartarak Proje ürettiriyoruz yani öğrencilik hayatı bunun üzerine geçiyor zaten evet. ama o durumdan çıkan vazifelerin sonuçları e, pratik bu, hayata yansıyamıyor evet, bu türlü. Bu, yani. Buradan aslı şöyle bir şey ekleyebilirim Jenkins söylediklerine aslında e, akademik ortamdaki üretim buna cevap veriyor e, yani bütün bu konular e, akademik ortamda işlenen üzerine fikir üretilen e, konular. Garbağının paylaşımı ile ilgili sıkıntı var. Bir bir de e, akademisyenlerin e, kendi üretimleri üzerinden söyledikleri sözlerin duyulamaması söz konusu. Yani bunlar proje stüdyolarında tartışılıyor, bunlara alternatifler e, araştırılıyor. E, ama onların kamuoyuna kadar yansıdığı, yansıtılabildiği belki sorunun önemli bir kısmı. E, bir şey daha ekleyeyim ben bu, bu tabi şöyle de bir durumla karşı karşıyayız aslında çok e, ekstrem bir durum Türkiye için e, çok konuşulan bir şey aslında yani bu kenti hani 20. yüzyılın ortalarında kalan kenti tümden inşa etme e, cesareti veya niyeti Türkiye'de ilginç bir şekilde hala devam eder vaziyette hele bu son e, şeylerde e, afet sonrası hı hı. E, işte tartışılan yasayla beraber bir kere daha gündeme geliyor. Yani böyle bir şehrin geleceğiyle ilgili karar vermek konusunda farklı aktörlere söz hakkı tanıyan bir ortam da çok fazla yok denebilir. Hala birilerinin bir şehrin tamamı olmasa bile en önemli yeri ki Taksim Meydanı. Hı hı. Tek başına veya birkaç kişinin karar verebileceği bir süreç olarak görülüyor. Hı hı. Yani bu zaten kapalı bir şey işleyen bir süreç. Tamam. Hani Akademik ortamın da bir anlamda kendi varoluş nedeninin bir parçası olmakla beraber daha ağırlıklı kısmından ödün vererek bu alana girip soyunması lazım. Yani Hı -hı. sesini duyurmak, kendini tanıtmak, mücadele vermek gibi. Hı -hı. Bu, bu kısmı tabii tartışılabilir, kritik edilebilir. Ya bir de yani kamuoyuna duyurmak derken aslında bu iki türlü yani kamuoyu sonuçta yani iki dereceli belki. Yani bu kere bu işin arkasındaki aktörler var. Onlar daha çok bu işi gündeme getirenler işte belediyeler işte merkezi yönetim falan. Yani bir, belki de yani ilk önce onlara ulaşılması gerekiyor. Yani sonuçta siz zaten durumdan vazife çıkartarak projeler üretiyorsunuz belki. Ama o kapıların arkasında kalıyor yani. Ee, yani belediyenin döner sahime gelip işte ben bunu istiyorum demeden belki bazı şeyleri okulun kendisi üretip belediyeye gidip biz bakın bunu yaptık. Bunu yaparsanız bunlar bunlar olur diyebilme. Ee, ne bileyim en azından cesareti değilse bile yani şeyi olmasa, motivasyon olması lazım belki. Ben mesela provokatif bir çılgınlığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum yani. Belki bunu bir delilik olarak çılgın da... projeye karşı çılgın bir... <gülüyor> evet, bir bu, evet yani farklı yeni rollerin tasarlanması gerek sanırım. Tasarlanıp uygulanması gerek. Yani üniversite içinden de olabilir bu. Hmm. Dışındaki karakterlerden de olabilir yani. Hani bu... Yani arkanda ya da içinde bulunduğun ortam ne olursa olsun birey olarak mimarın e, senin bahsettiğin gibi e, kazıyan eden ortaya koyan e, bütün o ulaş, e, iletişim araçlarını kurup kişilerle aynı masaya oturup onları ikna edecek e, nasıl diyelim buna enerjiye sahip olup bu projeleri gerçekleştirebileceği bir çılgınlığa sahip olması lazım. Yani herkes için herkes için olması gerekmez ama en azından böyle bir durumun olabileceğine dair bir hissin oluşabilmesi lazım ki bu tartış bu kısır tartışma açıkçası bir yerden bir çatlak bulup başka bir yöne doğru gidebilsin. Üniversite binaları bana kurşun kutulara Kutuları andırıyor yani hmm. içinde çok fazla mesela tepkimi oluyor falan her şey patlıyor ediyor bütün yapılan projelerle beraber ama o kapıdan çıktığınız zaman dışarıda başka bir şey var o zaman zaten yani onu kurumsal yapısından daha öte başka araçların iletişim, iletişim araçları olabilir başka şeyler de olabilir On, o ilişkilerin kurulması lazım herhalde ama bildik şeylerde değil ee, yani bütün bu ta tartışmaları yeniden yeniden Bizim konuşmamıza sebep evet. olan o bildik ilişkiler dışında başka provokatif çılgınlıklara ihtiyacımız var galiba. O da tabii bu ortamda hani çok da göze alınabilen çünkü risk gibi bir şey bir yerden bakarsın. Yani çılgınlık ne, ne, ne, nedir? Riskin yok olabilir ki bunu. Bilmiyorum öyle. ki yani bilmiyorum en fazla o okuldan atılırsınız yani başka okula Okul ya da yani. mesela işte okulda değilsin bile yani okulun dışındasın ve hani olmadık işlerle uğraşıyorsun işte belki bu hani bu bulaşık olma haliyle de alakalı olabilir yani evet. hani başka bir yerden bir şey hayatın devam ettirirken kafanı bu meselelere takıp o iletişim araçlarını kurmaya çalışan bir kişisindir aslında ee, bunlar Yani risk dediğin şey bu olabilir. Bunu ama bu şey son söylediğinden yani. sanki e, üniversite yani en azından kendi bulunduğum ortam üzerinden bunu kişisel olarak söyleyebilirim. Böyle bir baskıyla e, susulduğu falan bir durum olarak hani belki genelde Türkiye genelinde e, buna dair ipuçları e, olduğu aşikar hmm. ama e, sırf ona da bağlamamak gerekir diye düşünüyorum. Yani e, hani üniversiteyi sadece bu yönüyle değil de bir bütün olarak aldığınızda... E, yapısal olarak kurumsal olarak öğretim üyelerinin e, üretim süreçlerinde yani akademik üretimlerinde Pek çok yönde efor sarf etmesi gerekirken hı hı. E, yani mesela huzur içinde araştırma yapabilmek herhalde bir öğretim üyesinin öncelikli e, şeyi olabilir. üniversitede <gülüyor> olma niyeti olabilir. Diğer taraftan eğitimde e, kendini vermek kadar... e, olabilir. Hı hı. Yani bütün bunlarda bir performans göstermeye çalışırken diğer yani her alanda e, yüksek e, motivasyonda bir mücadele sürdürmenin zorluğu da olduğu söylenebilir. Yani bunu sırf hmm. e, hani işte baskı olduğu ya da Yok, bu, baskı... bu, bu sözü dile getirmekten çekinildiği falan gibi düşünmemek de gerekir. Pardon. Yani e, şey Aslında belki de üniversiteler fazla huzurlu yani. Yani huzur içinde araştırma yapmak diyorsunuz ya. Yani sonuçta biraz belki o huzursuzluğun artması lazım. Bireylerin Bir kendi içindeki yani diyorsun. şey yani. Çomaklar sokuluyor değişik <gülüyor> meclimlerden. <meşralardan. gülüyor> bu tartışma çok keyifli gidiyor aslında ama süre ne yazık ben, ki evet, <gülüyor> bitiyor, bitiyor yani. Anladım. Son sözü tamam. Ömer'e verelim. Evet. Allah, Cevap Çıktıktan sonra devam edeceğiz. Evet. Söylersen <gülüyor> devam edebiliriz. Ben yine de şöyle bir inancım, evet. inancı taşıyorum yani. Bu ikililiğin dışında bence bu işin çözümü hareket kesinlikle. Evet yani e, böyle bütün bu oradan kişilerle diğer taraftan ya da hiç bu işle alakası daha önce kurulmamış olan kişilerin dün bu problem ya da sorulara e, bulaşıklığıyla alakalı ya da yeni sorular sormasıyla alakalı diye düşünüyorum. E, bu hafta da programın sonuna geldik son sözün üstüne ben kapatıyorum gibi oldu ama Hüseyin Bey, evet, isterseniz evet, ben teşekkür ederim ikinize de katıldığınız için, için. <gülüyor> çok teşekkürler <gülüyor> Ömer kanın <gülüyor> e, bloğumuzu hatırlatalım acikmimarlikblogspot.com e, bize bu konuyla ilgili ve diğer tüm konularla ilgili e, yorumlarınızı ve önerilerinizi göndermeye devam edin hepinizin sesini ile burada duyurmaya çalışacağız teşekkürler Teşekkürederiz haftaya e görüşmek üzere.